Allahümme inna nes'elükel al affe vel afiyah vel muafheted daima fi dini ve dünya vel ahira vel fevze bil cenneti ve necate minen nar Ey bizim Allah'ımız Ey bizi Yaradan Mevlamız Sen bizlere hakkı hak göster ona tabi olmayı batılı batıl göster ondan uzak olmayı nasip eyle ya Rabbi Ya Rabbi İslam'ı aziz kıldığın gibi ehlini de aziz kıl ya Rabbi Ey bizim Allah'ımız sen bizlere dünyada ve ahirette afiyetler ver ya Rabbi. Ya Rabbi, görmeyen gözlerden, duymayan kulaklardan, eşitmeyen kalplerden, şuur görmeyen vücutlardan sana sığınırız ya Rabbi. Bizlere hayırlı ilimler, hayırlı ameller nasib eyle ya Rabbi. Evet, değerli kardeşlerimiz, bir gün gene büyük bir sahabenin hayatından sizlere bahsedeceğiz. Bu sahabe, Hak yolunda eza cefa çeken, kendisine en sevgili olan zatı İslam uğruna bir müddet terk eden, doğmuş olduğu memleketi, yaşamış olduğu o güzel topraklardan ayrılıp hak uğruna uzak diğerlara hicret eden büyük bir sahabeden bahsedeceğiz. Bu sahabe kendi başına da değil, aynı zamanda dünyada kendisine eşlik eden, ezasına, cefasına birlikte katılan, meşakkatları sırtına yüklenen bir eşiyle beraber hicret eden bir sahabeden bahsedeceğiz. Bu böyle büyük bir sahabe. Getmiş olduğu diyara daha önce geçmiş değil, duymuş olduğu diyarı daha önce duymuş değil, göreceği insanları daha önce görmüş değil, tam bir garip diyara, Hakka tevekkül olaraktan gitmiş bir zattan bahsedeceğiz. Bu kişi Cafer-i Rebi Talip. <gülüyor> Bu zattır. Bundan bahsedeceğiz. Evet, Allah'ın Resulü bunun hakkında şöyle buyuruyor. Laqad ra'eytu Cafer'i fil cennet. Caferi cennette gördüm. Caferi cennette gördüm. Lehu cenahan. iki tane kanadı var. Bu kanatları kan ile boyalanmış. Kana bunalmış, boyalanmış kanatlarla gördüm. Ve mesbuğul kavaim ayakları da gene boyalı, kanla boyalı. Bunu cennette gördüm diye buyuruyor. Allah'ın Resulü, bunun şehit olacağını olmazdan önce, olmazdan önce, cennette müjdelediğini söylüyor. Allah'ın Resulü'nün müjdesi, bunun hakkında bu olmuştur. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, ecdadı sülalesi içerisinde beş tane kişi var idi. Bunlar tamamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme benziyorlar idi. Hatta gözü zayıf olan bir kişi bunlardan bir tanesini uzaktan görse veya yakından görmüş olsa ben peygamberi gördüm, Muhammed'i gördüm diyerekten zanneder idi. Bu kadar benziyorlar idi. Bu beş kişi. Evet bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme benzeyen kişileri elbette ki isimlerini öğrenmek arzumuzdur. Bunların isimlerini, isimlerini teker teker okuyalım değerli Müslüman kardeşlerim. Ebu Süfyan bin el Haris bin Abdülmuttalib birisi bu. İbn Amr Resul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu. Ebu Süfyan. İkincisi Gusem binil, Ab bin'il Abbas bin Abdülmuttalip İm İbn-i Amm'il Nebi sallallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu anh amcasının oğlu. Üçüncüsü Vessayib bin Ubeyd bin Abdüyezid bin Haşim Ceddül İmam-ı Şafi i̇mam Şafi hazretlerinin dedesi. Beşincisi Elhasen İbni Ali Sıbtır Resul sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunu Hazreti Hasan ve bu beş kişinin içerisinde en fazla benzeyen de Peygamber Efendimiz Hazreti Hasan idi. Hazreti Hasan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve hem torunu hem de Peygamber Efendimizin en sevgili, yercüzünde en sevgili varlıklardan bir tanesiydi. Hazreti Hasan radıyallahu anhu. Peygamber Efendimiz bunu çok sever idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesi sever idi. Herkesi sever idi. Allah ona böyle bir cibilliyet vermiş idi. O rahmetti, merhamet kapısı idi. Masları nübuvve, peygamber masları idi. Ondan dolayıdır ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rahmettir lil aleme. Bütün beşeriyete, bütün aleme rahmetti. Evet, bununla birlikte, bununla birlikte Ebu Talip kavminde ileri gelen bir zatıdı. Kavminde ileri gelen bir zatıdı bu kişi. Ancak mali durumu iyi değildi. Fakir idi. O senelerde bir de kıtlık meydana geldi. Yağmur yağmadı. Hayvanlar ölmeye başladı. Gelirler düştü. Gıda maddeleri çok azaldı. Çocuğu da çoktu Ebu Talib'in. Resulü Şehan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn Ab Abbas Hazretleri'nin yanına geldi amcasının yanına. Dedi ey amcam Biliyorsunuz Ebu Talib'in çok çocuğu var, fakir, bu senede çok kıtlık içerisinde yaşıyor, perişan bir halde, gel gidelim ona biraz yardımcı olalım diye buyurdu. Nasıl yardımcı olacağı deyince Peygamber Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, Gideriz çocuğunun bir tanesini ben alırım, birisini de sen alırsın, böylelikle ufacıkta olsun yardımda bulunuruz, sayın amucam dedi. Amcası düşündü. Ne kadar güzel düşünüyorsun evladım, torunum dedi. Şey yavrum dedi. Yeğenim dedi. Allah razı olsun senden dedi. Güzel bir fikir. Hakikaten gidelim, yardımcı olalım dedi. Ve çektiler, gittiler Ebu Talib'in yanına. Dediler ki bizler sana yardımcı olmak istiyoruz. Biz şu günlerde, kara günlerde sana yardımcı olmasak ne zaman yardımcı olacağız? Peki ne gibi yardım edebilirsiniz bana deyince? Dediler ki biz sana evlatlarından birkaç tanesini alacağız. Böylelikle biz onların besiniyle ilgileneceğiz deyince Ebu Talip dedi ki Akile'yi almayınız da hangisini alırsanız alınız dedi. Akile olun demek seviyormuş daha fazla sev. Bunu almayınız da hangisini alırsanız alın deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ben dedi Ali'yi alacağım dedi. Abbas Hazretleri dedi ki amcası ben de Cafer'i alacağım dedi. Cafer'i Abbas aldı, amcası. Hazreti Peygamber Efendimiz de Hazreti Ali aldı. Evet, bununla beraber az da olsa, az da olsa meşakkatine Ebu Talib'in meşakkatını hafifletmeye yarar oldu. Yarar hale geldi. Evet, Cafer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tabi devamlı görüşüyorlar, ediyorlar, geliştiler, büyüdüler, ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaki olan Hazreti Ali küçüktü. Çok küçüktü. Peygamber Efendimiz kucağında yetişti. Hatta ilk defa İslam'da feda. İslam'da feda olan bir kişi. Şöyle ki malumunuz Peygamber Efendimiz Mekke'yi mükerremeye hicret ederken... Hicret ederken yatağında kimi bıraktı? Hazreti Ali'yi bıraktı. Ona bir dahim tavsiyelerden sonra emanetleri hesaplarına vereceksin. Bunları dağıtacaksın. Sabah kalkacaksın. İlk yapacağın görev bunlar olacak dedi. Ve yatağında onu bıraktı. Ve o esnada da onu öldürebilirlerdi. Dışarıda bekleyen o gençler. Muhtelif kabilelerden toplanıp da peygamber efendimizi öldürmeye gelen gençler o heyecanla onu öldürebilirlerdi. Peygamber budur diye. Ama Allah'ın Resulü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu orada bıraktı. İlk defa İslam'da feda olan bir kişi Hazreti Ali'dir. Ve ilk defa çocuklardan da Müslüman olan gene Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali'dir. Allah onlardan ve hepimizden ve bütün sahabelerden razı olsun değerli kardeşlerim. Evet Hazreti Cafer'e gelelim şimdi. Hazreti Cafer ve ailesi Esma binti Ubeys, Ubeys'in kızı Esma ailesiydi Hazreti Cafer'in. Ailesiydi. Her ikisi de büyük bir zatın önünde Müslüman oldular. Büyük bir zatın gayretiyle Müslüman oldular. Büyük bir zatın, büyük bir zatın fedakarlığıyla hakkı seçtiler. O da Ebu Bekir'i Sıddık radıyallahu anh'u. Allah ondan razı olsun. Ne kadar güzel bir ismi var, ne kadar güzel bir zatımış, ne kadar güzel bir güzel bir Peygamber Efendimizin arkadaşıymış ki, arkadaşıyımış ki böyle bir vesilelere sebep olmuştur Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhum. Evet Hazreti Ebu Bekir gayretiyle Esma ailesi ve Cafer Müslüman oluyorlar, Müslüman oluyorlar. Evet bu hal devam eder iken, devam ederken Müslüman olduklarını bilen Kureyş daha fazla şiddetti Eza cefalarını artırdılar Eza cefalarını artırdılar ailesine ve kendisine dünyaya sığmaz ettiler Mekke başlarına dar geldi ne yapacağınıkkla şaşırttılar ibadet yapmaları mümkün değil dışarıda gezmeleri mümkün değil ne yapacaklarını şaşırttılar ve bunun üzerine bunun üzerine Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem Geldi peygamber efendimizin huzuruna Cafer hazretleri. Dedi ya Resulallah senden bir arzum var. Bu arzuma muvaffakat etmeni arz ediyorum istiyorum. Bana ve aileme ve beraberimizde gidecek nefere müsaade edeceksin. Biz Habeşistan'a hicret etmek istiyoruz dediler. Bunu duyan peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde sevindi. sevindi. Bir yerde de çok üzüldü. Çünkü çok seviyordu Cafer'i. Çok arz ediyordu. Canının bir parçasıydı. Ayrılacak kendisinden. Habeşistan çok uzak bir yeriydi. Gidecekler yer dediğimiz gibi uzak, dikenli, belli bir yer değil. Sadece duymakla iktifa edilen bir mekana gidecekleriydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların hicret etmelerine müsaade etti. Hicret etmelerine müsaade etti. Cafer Ailesi Esma ve diğer sahabeler peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, müsaade etmesiyle Habeşistan'a vardılar. Habeşistan'a gittiler. Habeşistan'a vardılar ama gene de münafıklar, münafıklar bunların peşini bırakmadılar. Bunların peşini bırakmadılar. Dediler ki bunlar oraya gitti, rahatlar, daha fazla gönül hoşluğuyla inançlarını yaşayacaklar. Ne yapalım bir heyet gönderelim, onları tekrar geri getirelim dediler. İsteyelim dediler. Evet bunun üzerine bunun üzerine ne yaptılar? İki kişiyi gönderdiler Habeşistan'a. Habeşistan'a iki kişiyi gönderdiler. İki kişi de güclü ve kuvvetli ve kabilede de sevilen bir kişi. Bu ikisi de. Evet Habeşistan'a bu iki kişi geldi. Geldikten sonra geldikten sonra büyük hediyelerle geldiler. Büyük hediyeler getirdiler. Hediyeleri hem Krala Necaşi'ye verecekler. Hem de Necaşi'nin etrafındaki olan, Necaşi'nin etrafındaki olan Hristiyan papazlara verecekler. Ama tavsiyede bulundular dediler ki Kureyşler sizler ne yapınız ne yapınız sizler bu hediyeleri Necaşi'ye vermezden önce papazlara veriniz. Papazların etrafındaki etrafındaki insanlara veriniz diye söylediler. Getirdiler hediyeleri. Hediyeleri getirdiler. Bu hediyeleri önce papazlara dağıttılar. Önce papazlara dağıttılar. Papazlara verdikten sonra verdikten sonra ve her papaza verdikleri papaza dediler ki bakınız bizim memleketten ailelerimizden üstlerimizden buraya bir dahi sefih bilgisiz kişiler geldi. Onlara siz dikkat edin de kralın huzuruna çıktığımız zaman onlar hiçbir şey konuşmadan, onlar huzuruna çıktığı zaman bir şey konuşmadan onları bize tekrar teslim etmesini sağlayınız dediler. Onlar da tamam dediler. Bile yaparız dediler. Niye demeyelim dediler. Necaşi bizim sözümüzü dinler. Elbette ki söyleriz. Sözünü dinlemeden onları sana geri teslim ettiririz dediler. Bu şekilde ahit aldılar. Söz verdiler hediye verirken. Demek ki hediye o zamandan bile cahiliyette bile meşhurdu. Ancak bu hediye bu hediye bir gaye ile veriliyor idi. O da o giden sahabelerin tekrar iadesini istemek için veriliyor idi. Evet değerli kardeşlerim, böyle hal devam eder iken, böyle hal devam eder iken bu gelen kişiler dedik ya, gelen kişiler büyük bir sahabelerin peşinde koşan insanlar idi. Onlar Amr bin Az ve Abdullah bin Ebi Rabia bu ikisi idi. Abdullah bin Rabia ve Amr bin el As bu ikisiydi gelen kişiler. Evet bu kişiler bu kişiler büyük hediyelerle geldi ve dağıtıldı ve bu şekilde onlara tavsiyede bulundu. Aman Haman ha kralın huzuna çıktıktan sonra kralın huzuruna çıktıktan sonra bize yardımcı olunuz diye. Evet Ümmü Seleme Ümmü Selam'a Hazretleri buyuruyor ki onun sözünden dinleyelim biz bu mücadeleyi fakal kalel batariqa evet batariqa dediğimiz yanındaki Hristiyan adamları Hristiyan din adamına batariqa deniliyor evet felemma kadime el habeşe ben bunu şey diyeyim felemma kadime el Habeşistan'a gelince lakiye batariqatın necaşi onlar necaşinin etrafındaki din adamlarını gördüler ve defa ileyhi kulle Batıraya hediyetehu her din adamına hediyelerini verdiler. Felem yapta ahadun hiçbir tane kalmadı orada. Herkese verdiler. İlla ehdeya ileyhi ve qala onlara dediler. Ümmü Seleme anlatıyor. İnnehu kat halla fi ardil melik, kırarın bu diyarına gilmanu misfaha inne. Anlaysız, akılsız, düşüncesiz çocuklar geldi diyor. Gilman diyorlar sabbu an dîn babaların dinlerinden döndüler. Ve ecdadihim, ecdatların dinlerinden döndüler. Ve ferrâgu kelimete kavmihim, Kav, kavimlerinin güçlerini ayırdılar, dinlerini ayırdılar. Fezâ kellemnâ lemnelik fe emrihim, biz onların hakkında kralla konuşacak olursak, fe eşirû iley aleyhi, ona işaret ederiz. Ben muhum ileyna, bize teslim etsinler. Dûne en yes'elehum, An dinim dinlerine bir şey sormadan krala işaret ettiğiniz bize teslim etsinler onlara onları fenlaşlar fakat mühim absarum bihim bize daha iyi biliyoruz onların ne olduğunu ne üzüm vardı kral onlara bir şey soracak fakat bu tarikat edilir o din adamları evet sizlerin dediğinizi yapacağız dediler. Kâle tüm müseleme devam ediyor velem yakınuna keşeyun akrâhû amur ve sahibi mün yusûa min en yestedin nijash ahdan Minne vesma yasma elbette ki Necaşi onlara bir şey sormasını istemeyeceklerdi. Bir şey sormasın diyeceklerdi. Böyle azrediyorlardı. ediyorlardı. <gülüyor> eteyem Necashi Necash'a geldiler bu iki kişi. Ve kadim ile il heda hediyelerini verdiler Necashi'nin. Fasta ve ujub biha. hoşuna gitti bu hediyelerde. de. Sum ona konuştular. Fakale dediler. Ey yühel melik, ey kral İnnehu kat eva ile memleketi senin diyarına taifetümün <tâ> eşrari gülmaline bizim kovmumizden bir dahem şerri insanlar geldi qajaubidinin lan arifuğu öyle bidin geldi ki dinle geldiler ki bu dini tanımıyoruz ne din olduğunu bilmiyoruz nahnu vela entüm ne biz biliyoruz ne de siz biliyorsunuz fefaraku dini ne dinimizi parçaladılar valem yatkulufi dinukum bizim dinimizi parçaladılar ve sizin dininize de girmediler dediler krala kralın huzurunda Necahş'ın huzurunda Fakat basna ileke eşrafu kavmihim ebahem amamih ashayirih leterattahu ilehim onların aileleri kabilelerinin şerefli insanları bizleri gönderdi ki onları tekrar alalım geri götürelim diye bizleri gönderdiler ve hum alamun nas o gönderdik gönderen kişilerde kabilelerin en bilen, bilen insanları dediler fer nazara Necahş baktı İla batari yanındaki din adamlarına baktı. fakal batari ka, o din adamları dedi ki, önce hediyeyi aldı, kabul ettiler ya, hediyeden sonra bir dakika öğütler aldılar. Satkan eyyuhelmek, doğru söylüyor dediler. He, doğru söylüyor. Bunun ar, Bunların arzularını yerine getirelim, geri ver, götürsünler falan deyince. Fe inne kavmehum absarubihim, çünkü bunların kavimleri, bunların, daha iyi olduğunu bilirler, ne halde olduğunu bilirler. Verelim gitsinler dediler. Fakat el-melik kral çok kızdı. Gadaben şediden, öfkeli kızdı. Min kelami batarikati ve din adamların bu sözüne çok kızdı. Ve kale dedi. La Allah'a yemin ederim. La Muhum, Bunları onlara teslim etmem. Asla teslim ettim. Hatta eduhum onları çağıracağım. Onları çağıracağım. Onlara soracağım onlara soracağım Fekan Kemal yakululu Hazar Raülen bu iki kişinin dedikleri gibi ise onlar Eslem duhum dehuma onlara teslim edeceğim vekan hayrizerek eğer bunların dediği gibi değil ise onları koruyacağım canım gibi koruyacağım dedi Gaet <gülüyor> üm mü Seleme Seleme devam ediyor diyor ki Sümme Er necashi, Necaşi gönderdi yet un Bizi kendisiyle göstermek için karşılaşmamız adam gönderdi. Feşceme ana kable ve qala ba'dun ale önce toplandık kendi aramızda. Ne yapacağımızı istişare ettik. Dedik ki innel melik kral seyes elukum size soracak. An denukum dininizden soracak. Festav <gülüyor> bi Açıkça konuşalım. Velletekellem ankum Cahir bin Ebi bu olsun dediler. Velayet ekelle muahadun gayru. Bundan başka da, bundan başka da konuşan olmasın dediler. Galat ummü selame, ummü <gülüyor> selame diyor ki, şu mezhepına ilen necası. Bu istirahstan sonra gittik necasının yanına, fevcet ne bulduk ki? O iki kişi, o yan tarafında oturuyorlar. Fecelesu an yeminihi, an şemaydi. Sağ tarafında birisi oturuyor, sol tarafında da birisi oturuyor. Vakatla bir su batalyası, talaılsa tohum, diğer kilise adamları da ön tarafında oturuyorlar. Ve neşaro <gülüyor> kütbuhun beğendiği him kitapları ön tarafına koymuşlar. Tam bir hazır. mecliste bizi bekliyorlar. Bu şekilde onları bulduk. Ve vezetinde de Amr ibn As ve Abdullah ibn Bi Rabia onlar da orada. Fela mas'takara bin el meclis iltefete ileyne necaşı. Ne zaman oturduk, herkes yerini aldı. O zaman Necasi bize baktı <gülüyor> ve kale dedi. Mahazettin, elzi istahtashtumuhu. E, bu icat etmiş olduğunuz din nedir diye nedir diye sordu. Ve faraktun bi sebebi dini kavmikum bu din sebebiyle kavmizinin ailenizin, etrafınızın dinini terk ettiniz. Ve fi dini benim dinime de girmediniz. Ve la fi dini herhangi bir milletin dinini de kabul etmediniz. Bu dinden dolayı bu dininiz nedir diye sordu Necaşi bu heyete. Fe taqattam minhu Caferü Talib. Ebu Talib ortaya çıktı ve kâle dedi: Ey melik ey kral. Ey kral, kunna kavmen Ehrel cahiliye, cahiliyette bir kavimdik bizler. Cahiliyette bir kavimdik. Nabudül Aslan putlara tapıyorduk. Ve nekkülül meyte cifleri ve mundar yiyorduk. Ve netil kötüleri yapıyorduk. Ve nakta ham aileyi asla ziyaret etmesini bilmezdik, sırayı rahimi bilmezdik. Ve nusul ilcivar, komşularımıza kötülük yapardık vekulul ve qavi mina dzaif guclu kisi zayif kisi bitirirdi yerdi ve bakina ale zalik hal böyle devam eder iken hatta ba asallahu ileyna resulen allah bize bir peygamber gönderdi biz böyleyken minna bizden gönderdi nalifu onu biliyoruz nesabahu nesebini biliyoruz sıdkahu doğruluğunu biliyoruz emaneti emin güvenilirliğini biliyoruz vafafuhu insanlara karşı ne kadar merhametli olduğunu biliyoruz Fedane bizi çağırdı. İlallah. Allah'a çağırdı. tevhidihi Onu tevhid etmek için. Allah'a çağırdı. Ve na'budahu. Ona ibadet etmemiz için ona çağırdı. Ve nekhla'a ma kunna na'budu. ibadet ettiklerimizden vazgeçmemizi çağırdı. Başkalarına ibadet etmemizden. Başkalarına ibadet etmemizden vazgeçmemizi çağırdı. Nahlü ve min duni. min hicâretü ve levsem putlar ve prenslere ibadet eden ecdatlarımızın o dinini terk ediniz diye bizi hak dinine çağırdı. Böyle bir peygamber geldi. Bizden biz bu peygamberi biliyoruz. Emanetini, güveniliğini ve soyunu biliyoruz dediler. Vakat emanen bir Sıtkı'l Hadis doğru söylememizi emretti. ve i emane, emanetleri vermemizi emretti. Vesilatul Rahim, sırayı i Rahim'i ziyaret etmemizi emretti. Ve husnul civar güzel yaşamamızı komşularımıza karşı onu emretti. Velkufu anil maharim ve hafna birbirlerimiz birbirlerimizi öldürmekten, birbirimiz yok etmekten vazgeçmemizi çağırdı. Ve nehan alel kötülüklerden bizleri yasakladı. Ve kavle zur yalan söylemeden iftiralardan bizleri yasakladı. Ve klem anwal yetim yetimlerin mallarını yemekten bizleri vazgeçti ve kasl muhsanat Afif namuslu kadınlara iftira etmekten bizleri geri koydu. Ve emeren ennabudallah emretti Allah'a ibadet etmemizi. Vahdehu ancak Allah'a emretmemizi, ibadet etmemizi emretti. Ve la bihi ona şirk koşmamamızı emretti. Ve nukimez salah namaz kılmamızı emretti. Ve nuti zekat zekat vermemizi emretti. Ve nesuma ramadan ramazanı tutmayı emretti. Fes saddaknahu biz bunun üzerine ona inandık tasdik ettik ve amenne bihi ona iman ettik ve tebe'nahu ona tabi olduk alema acabihi dilla Allah tarafından getiren o yüce dine bizler inandık tasdik ettik ona tabi olduk hallena ma halledena bize helal kıldığını helal kıldık ve harramena ve harramna ma harrama aleyna bize haram kıldığında haram kıldık diye cevap verdi Cafer kralın önünde bütün huzurun önünde bu şekilde cevap verince fe me kana min kavmina eyhel melik ey bizim ey mi sayın melik, kavmine kavmine melik fe me kana fi kavmina min kavmina eyhel melik illa en adav aleyna fa azabuna ashatal bunun üzerine bizim kavmimiz ve milletimiz bize şiddetli azap, cefa gösterdiler. Azap ettiler. Bize fitne fesat sokmak için ellerinden gelen bu putlara tekrar dönmemiş için bütün fitneyi ortaya getirdiler deyince felemma zalemuna. Ne zaman ki bu zulmü da bize gösterince bunlar. Ve kaharuna bizi kahrettiler. Ve dayak ve dünyayı dar getirdiler başımıza. Ve halu beynene ve dinine dinimiz engel olmak istediler. Haracına ila biladike. Işte bunun üzerine senin diyarına geldik. Hicret ettik. Bunun üzerine. Vaktanake alea mensivak. Başkalarını bıraktı senin yanına geldik. Ve ragıb nefhici varik. Senin komşu olmalı sana komşu olmalı istedik. Varacavna elle umunda. Umarız ki senin yanında da onların yanında gördüğü gibi zulme uğramayız. Kalet Ümmü Seleme. Bunun üzerine Ümmü Seleme diyor ki: "Feltefe'ten Necaşî, Necaşî baktı. necaşi baktı. İla Cafer bin Talib, Ebu Talib'e dikkatle baktı ve dinliyor. Vakale dedi ki: "Hel me'ake şey'un mimma ca'a bihi min Allah?" Allah tarafından peygamberinizin getirmiş olduğu bir şey var mı? Deyince: "Naam." dedi Cafer. Var. قال فقراء oku dedi benim üzerime oku dinleyeyim dedi o peygamberimizin geçirmiş olduğu o ilahi fermandan mesajdan bir şey varsa bana oku deyince Cafer okumaya başladı Fakare aleyhi kaf haye sad Zikru rahmeti rabbike habdehu Zekeriya izna rabbuhu nida'al bu ayet-i kerimeyi okudu bu ayet-i okunca dikkatle dinledece Necaşi dikkatle dinledi bu sözü dinleyince Rabbil Alemin sözünü hatta etemme sadran mine sura. hatta surenin çok yerinde okudu. Kalet Ümmü Seleme Ümmü Seleme de orada ya beraber yolcularla beraber diyor ki febeken Necaş'ı Necaş ağladı. Hünkür hünkür ağladı Necaşi diyor. Hatta ta ta ki onun sakalları ıslandı gözyaşından. O kadar ağladı. Bu ayeti kerimeyi duyunca, bu ayeti kerimeyi duyunca o kadar ağladı ki sakalları dahi ıslandı diyor. Necaşin'i diyor. Ve bekâ ve bekâ esâkifetuhu, yandaki papazlar da ağladı. Hatta bellelü kutube hatta bellelü kutube önlerine kitaplar bile ıslandı. Önden kitaplar getirmişti, onlar bile ıslandı. Lema lima semiuhu min kelamillah. Allah-u Teala hazretlerinin bu sözünü eşidince, bu sözün tesirinde kalaraktan hepsi hönkür hönkür ağladı. Ve hünâ kâlelel ceşâ, işte necaşı burada bize dedi. İnne hâzellezi câabihi rebiyyukum, peygamberinizin getirmiş olduğu bu var ya, ve câabihi ise, İsa'nın getirmiş olduğunun aynısıdır. Aynısı, hepsi bir nurdandır, nurdan çıkmıştır diye buyurdu. Sümme iltefete ila amr ve sahibahû. Amir ve Abdullah'a baktı ve kâle lehum'a onlara dedi. İntalık'a çıkınız, defolunuz, gidiniz. Defolunuz, gidiniz. Fela vallahi, Allah'a yemin ederim ki. La eslimuhum, la üsellimu uleykuma ebede. Bunları asla ben sizlere teslim etmem. Bunları asla ben sizlere teslim etmem diye buyurdu. Kâlet Ümmü Seleme, Ümmü Seleme diyor ki. Fela mâ kharacda minimdir necâsi. yanından çıktık. Tevva'adene Amr ibn Abbas. Amr ibn Abbas, öfkeli. Burundan nefes alıyor nereden? Kulağından nefes alıyor o kadar öfkeli. Arkadaşına dedi ki Abdullah'a vallahi ile eteyen yarın dedi. Öyle bir iftirayla geleceğim. Öyle bir sözle geleceğim ki bunları parın parça yapacak dedi. Bunları koyacak ve parın parça yapacak dedi. Ve emrihim ma minhum ve yashhanu Onu öyle yapacağım ki onu öyle bir dolduracağım ki Necaşi'yi bunların yaptığı şeyden dolayı bunları asla bakmayacak ve bunları yok edecek dedi. <gülüyor> bunları kokundan kazıyacak dedi. Yarın böyle bir şey de bulunacağım. Fekaleluhu <gülüyor> Abdullah dedi ki bin Rabia, La tefel ya amr, ya amr, yapma dedi. Bunlar bizim akrabamızdan dedi. Allah'tan korktun. Niçin beni yapıyorsun deyince, Hayır yapacağım dedi. Söz verdim yapacağım dedi. Yarın elimden geleni izah edeceğim. Bunları söyleyeceğim dedi. Şa madem bunlar bizi bu hale getirdi söyleyeceğim falan dedi. Fakalehu amr dedi ki daha anka haza vallahi la akhbirannu be yüzlecektim ayaklarını titredeceğim. edeceğim. Dünyayı onların başına yıkacağım dedi. Burak dedi. Vallahi la akul ona diyeceğim inhum bunlar yazumun enne İsa zannediyorlar ki İsa İbn Meryem İbn -i Meryem zannediyor Abdullah Allah'ın kulu zanıyorlar. Böyle sanıyorlar diyeceğim dedi. Siz Allah'ın kulu değil. Bu Teala oğlu diyorsun. Bunlar öyle değil. Bunlar ne sanıyorlar? Allah'ın kulu diyorlar İsa'ya. diyeceğim dedi. Felem ertesi gün olunca dahala Amr Adem Necaşi Necaşi'nin huzuruna girdi. Amr ve kalehu ona dedi. Ey yühelmelik, ey kral, inne hu ulaylzeena Bunları sen sığınan bu kişileri Biliyor musun? Bunlar, ve hamitehum, bunları korudun ya, yakulüne diyorlar, Fî İsa, İsa hakkında İbni Meryem, Meryem'in oğlu, İsa hakkında diyorlar, Kavlen azîme, büyük bir iftira söylüyorlar. Fîrsele ileyhim, bunun üzerine, onlara gönder, gönder feselhum amma yakulüne fî, Çağır huzuruna, bak, ne diyecekler senin huzurunda, diyecekler, diye bu şekilde Amr söyledi Necaşi'ye. قالت ام سلمة. Seleme izah ediyor, devam ediyor. Felem arif nezalek ne zaman ki bunu duyduk, söylediler krala. Kral da bu şekilde duydu onun sözünü. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ne diyelim? Kendi aramızda bir istişare yaptık diyor. Felem ma'ruf nezalek bunu duyunca nezele bina hem ve'l-gam keder ve hem üzerimize indi. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Toplandık yine bir istişare yaptık. Mazata kulu fi isbni Meryem. İsa size alekumanu el sorarsa <gülüyor> İsa hakkında ne diyeceksiniz diye sorarsa ne yapacağız deyince fakulna dedik ki vallahi la nakulu illa Allah. Allah ne diyor İsa onun hakkında onu söyleyeceğiz. Başka bir şey diyemeyiz. Allah ne dediyse onun hakkında ancak onu söyleyebiliriz. Bir kalınca şeyi kadar asla sağa sola sapamayız dedik diyor. Ve lekum bisebebiz ale bunun üzerine ne olursa olsun hakkı konuşalım da dedik diyor. Sümett gene sözümüz kim olacak? Cafer olacak. Cafer ibn Ebi Talib sözümüz olacak dedik diyor. Felem <gülüyor> ma'de çağırdı bizi. Dakha onun yanına girdik. bu <gülüyor> tarikatu aynı eski hal üzerine hem Abdullah'ı hem de Amr'ı hem de diğer kilisenin adamlarının yanında bulduk ve vesiatından da Amr'a apa sahibu bunlar da orada felem masına beyne yedeyi badarına bir <gülüyor> kavle ne zaman ki yanına yaklaştık oturunca hemen başladı fekalehu maza taquluna fi meryem meryemin oğlu İsa hakkında ne diyorsunuz deli sordu diyor necaşi bize bunun üzerine cafer dedi ki innema naqulu fihi ma jaa bihi nabiyun sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah'ın resulü onun hakkında ne diyor ise biz aynısını söyleriz dedik diyor. Dedi diyor. Başka bir şey diyemeyiz. Fekalen necasi peki. Necasi dedi. Ve nezi fihi. Peygamberiniz onun hakkında ne diyor dedi. Peygamberiniz onun hakkında ne diyor deyince fe acaba cafer cafer cevap verdi. Yekul anhu. Onun hakkında şöyle diyor. İnnehu Abdullah ve Resulü. İsa Allah'ın kulu ve Resulüdür. Ve ruhuhu ve kelimetü elleti elgaha ala ila meryem. El Azra El Betul, Cebrail Aleyhisselam tarafından üfürülüp de meydana gelen Meryem'in oğlu İsa hakkında Allah'ın Resulü ve Allah'ın kuludur diyor. Dedik dedi diyor Caffar. Fema in necaşis, şema necaşi bu sözü eşidince, kavle Cafer Cafer'in bu sözünü hatta daraba bir yedi hilat, ellerini yere vurdu bu şekilde. Ve kâle dedi, vallahi Allah'a yemin ederim ki, ma kareca İse ibn Meryem, amma ca'a bihi nabiyukum miqtara isharatin sizin peygamberinizin getirmiş olduğu en ufak yoldan dahi ayrılmamıştır İsa İsa ayrılmamıştır. fetena karatü <gülüyor> betariqatuhu yanında kodin adamları öfkelendi kızdılar bu şekilde nasıl olur ta böyle olur dediler min havlin necaş necaş'inden istinkare nimase mu'minu işittik dolayı Cafer'in fakale dedi ki ve inne hartum <gülüyor> başarsanız da çağırırsanız da ne yaparsanız yapınız Onlara kızdı Necaşi. Sümmelte fete ve kal İzhebu fe entüm aminun. Ey Ümmü Seleme, ey Necaşi Sizler gidiniz, sizler güvenir içerisinde bu diyarımda yaşayacaksınız Dedi. Sizlere kimse asla Yan bakamayacaktır. Yan bakanın Kellesini keserim, onun karşısında Beni bulurlar dedi. Sümme sebeke İzhebu fe entüm aminun. Men sebekum garim. Size küfreden cezasını bulacaktır ve men ta'radaluhum uqub eğer kizek kize kim taarruzda bulunacaksa cezasını görecektir. Vallahi muhabbet yekun li cebelun min zeheb. Benim yanımda, benim yanımda sizlere, sizlere gelecek bir musibet, en ufak bir musibet dahi bana verilen Uhud dağından Uhud dağındaki altından daha kıymetli değildir. Sünme nazara ile Amr ve sahibi Amr ve sahibine bahtı vakale dedi ki: "Ruttu alaye ala hazaynir ala Bunları hediyelerini veriniz bunlara." Defonsun gitsinler dedi? "Fe la Hediyenize ihtiyacım yoktur." diye buyurunca Kâlet Ümmü Seleme dedi ki: "Faharaca amur ve sahibi Her ikisi de boynu eğri, üzüntülü, makhur bir halde çıktılar. Biz ise Necâş'ın yanında mutlu, sevinirli ibadetimizi yapar bir halde devam ettik." diye buyurdu. Ümmü Seleme'nin Necaşi huzurunda heyete heyete sunmuş oluran mesaj bu idi ve bu mesajı o büyük sahabeler o büyük sahabeler Mevla'nın inletini sununca Necaşi de bunu hak yolunda gördü ve kabul etti. Kabul etti. Onları emir ve güvenir içerisinde yaşamalarını, diyarında yaşamalarını emretti. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve Muhammed. Gelecek hafta inşallah bu biraz daha devam ediyor. Onu tamamlayacağız.